Bismillah, alhamdulillah, ve salat ve selamü ala Rasulullah embaat. Sizlerle beraber Rasulullah aleyhissalatü ve selamın, âşıklarının bağlı olduğu yola bağlanmak gerektiği üzerinde durmuştu. Sonra, val iktidarı him, onlara uymak konusuna değinmişti. Ve daha sonra değerli kardeşlerim, onların gittiği yola itaat etmek gerekliliğini aktarmıştı. Sonra sizlerle daraber Yani her bir bidatın sapıtlık ve her sapıklığın da ateşte olduğunu nakletmiştik. Ve bidatın bir sünneti inha ettiğinden haber vermiştik. Ehli sünnet ve cemaatın diğer fırkalardan farkının sünnete bağlılığı olduğunu da siz kardeşlerimle beraber işlemiştik. Allah hepinizi cümlenizi sevdiklerinizi cennetine koysun. Değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle. Yine sizlerle beraber geçen dersimizde وَتَرْكُ الْخُسُمَاتِ وَالْجُدُوسِ مَعَا أَصْحَابُ الْأَهْوَى Hevâ ehli bidatçilerle tartışmayı ve onlarla oturmayı terk etmek konusunda da konuşmuştuk. Israrla bidatini savunan ve ehli sünnete düşmanlık eden bir grup zihniyetler var ki bunlarla oturmamak, tartışmamak, cedelleşmemek daha güzel olur, daha hayırlı olur demiş ve yeni insanlara gidip onlara davetimizi götürmemiz gerektiğini kardeşlerim sizlere aktarmıştık. Bununla alakalı da deliller ortaya koymuştuk. Sonra sizlerle beraber وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَلْ وَالْخُسُمَتْ فِي الدِّينِ dinde çekişmeyi, tartışmayı ve düşmanını terk etmek gerektiğini anlatmıştık. Kitap ve sünnetin koyduğu hudutlarda, nasların belirlediği meselelerde Müslümanların kendi aralarında din konularında tartışmamaları, çekişmemeleri gerektiği konusunu da aktarmıştık değerli kardeşlerim. Daha önceki minnetler hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki kendi aralarında dinde tartışmalarından ve çekişmelerinden dolayı buz etmişler ve güçlerini zayıflatmışlar. Böylece kardeşlerim helak olmuşlardı. Geçen hafta sizlerle beraber Es-Sünne İndene Âferu Resulü'llehi sallallahu aleyhi ve sellem Bize göre sünnet Resulullah aleyhissalatu vesselamdan gelen eserdir, rivayetlerdir konusu üzerinde. Durmuştuk ve sünnetin kavramını, anlamını anlatmıştık. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen itikadi bilgilerin tümü bize hadislerle de gelse biz ona itimat ettiğimizi kardeşlerim söylemiştik. Böylece aslında İmam Ahmed bin Hanbel ve sünne de ne derken sünnet yani bizim nezdimizde derken başkalarını reddediyor. Sünnete bağlılığını da ortaya koyuyordu. Allah nasip ederse bugün sizlerle beraber yeni bir başlıkla devam edeceğiz. Konumuz: sünne tufessiru'l-Kur'ana ve hiye delailu'l-Kur'an." Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Başlığımız bu. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an'ın delilidir. "Vasunnetu tufessiru'l-Kur'ana ve hiye delailu'l-Kur'an." Sünnet Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an'ın delilidir. Başlığımız bu. İnşallah herkes yazarsa hayırlı olur kardeşlerim. Hepinizin de bildiği gibi sünnet, geçen hafta da değindik. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sözü, fiili ve takriridir kardeşlerim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti bağlayıcıdır. Hüccettir. Ben Müslümanım diyen her bir Müslümanın Allah Resulünün itikadi olarak ve ameli olarak bildirdiklerini haber olarak verdiklerini doğrulamak zorunluluğu vardır. Bu dinin temelidir bu. Dolayısıyla Kur'an ve sünne Kur'an ve sünne dediğimizde Kur'an nasıl bir hüküm gerekli kılmışsa sünnet de aynı hükmü değerli kardeşlerim koyar. Yani Kur'an'ı sünnetten sünneti Kur'an'dan ayırmak başı bir gövdeden gövdeyi bir baştan ayırmak gibidir. İki azanın birbirinden ayrılması o vücudu et etkisizleştirir veya öldürür. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bizim nezdimizde bir vücuttur, bir bütünlük arz eder. Ehl-i sünnet ve cemaatın sapık fırkalardan en belirgin özelliği, en bariz vasfı budur. Kur'an ve sünnet. Bizim zaten yolumuz ve menhecimiz Kur'an ve sünnet üzerine dayalıdır, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bir kişinin akılla sünneti inkar etmesi küfürdür. Akılla bir Müslümanın Allah muhafaza veya bir başka insanın sünneti inkar etmesi küfürdür. Sahih sünnetin, sahih hadisin reddi de bunun gibidir. Eğer bizim imamlarımız, muhaddislerimiz bu ümmetin, Allah onlardan razı olsun selefinin naklettiği sahih bir sünneti, sahih bir hadisi bilerek, aklıyla, hevasıyla inkar eden biri olursa bu kafir olur. Ama belli bir delile, belli bir kritere, belli bir tevile dayanırsa en azından bu sapıktır, fasıktır, bidatçidir. Çünkü kendinden önce gelen bu ümmetin selefine muhalefet etmiştir. Bu yüzden kardeşlerim selefe muhalefet asla ve asla doğru değil. O halde yani sünnetle sabit olan bir itikadi bilgi olsun, ameli bir bilgi olsun, ben ehli sünnetim diyen bir mümin tarafından doğrulanmak zorunda. İnkar eden o insan Allah indinde büyük bir mesuliyetle sorumludur değerli kardeşlerim. Sünnetin dinde kat'i bir yeri olduğunu ve delil olduğunu ve hüccet olduğunu naklettik. Biliyorsunuz sünnet Kur'an'ın bir delilidir, açıklayıcısıdır. Kur'an'da mücmen olan, hani kapalı olan bir bilgiyi ne yapar? Mufassal eder, onu detaylı olarak açıklar. Aynı zamanda helal ve hanam koyar sünnet. Aynı zamanda sünnet, an olan, genel olan bir hükmü ne yapar? Has eder. Yani aslında Kur'an'ın sünnete muhtaçlığı, sünnetin Kur'an'a olan muhtaçlığından daha fazladır. Bu bizim selefimizin en neşhur sözüdür. Yani Kur'an sünnete muhtaç. Sünnet de Kur'an'a ancak Kur'an'ın sünnete muhtaçlığı çok daha fazladır değerli kardeşlerim. Bakınız sünnetin Allah indinde Kur'an'ın tefsircisi, açıklayıcısı olduğu, Açıkça şu ayette zikrolunmuştur. Nahl 44. ayet-i kerime bize bunu ispat eder. Rabbul Alemin ayette şöyle buyuruyor. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ ilehim. Onların üzerine o indirilen o Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye indirdik. Demek ki Allah kitabının açıklanmasını istiyor. Demek ki bu kitapta muhlak dediğim, mücmen dediğim yani kapalı anlamı herkes tarafından bilinemeyecek husus olacak mesele olacak ki Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbim litübeyyine linnâsi litübeyyine linnâsi insanları açıklayasın diye biz bu Kur'an'ı indirdik. Yani şimdi Kur'an'ı açıklayan bir şey altını çizelim yeniden söylüyorum. Kur'an'ı açıklayan bir şey Kur'an mesabesinde seviyesinde olmalı ki Allah Azza ve Celle sünnetle açıklayasın. Resulüm onları yani o bilgi, o meseleleri, o anlaşılmayan konuları beyan edesin demesi gerekir. Dolayısıyla ayet çok açık bir şekilde hayrı Kur'an'la sünnetin birbirinden ayrılamayacağını ifade eder. Anlatabildik mi? Yani sünnet eğer Kur'an'ı İdris açıklıyorsa yani Kur'an'ın mesafesinde Kur'an'ın tıpatıp kendisi zaten Ebu Davut'un sahinde gelen Albani'nin de sahih dediği değerli kardeşlerim bir hadiste Allah Resulü ne diyordu bana Kur'an verildi bir de onun misli verildi bu hadis açıkça bu sözümüzü de bu ayeti de ne yapıyor? Teyit ediyor. O halde demek ki sünnet neyin açıklayıcısı? Kur'an'ın bizim başlığımız ne? Es Sunnetu tüfessirul Kur'an'a nedir tufessiru? açıklama, Tefsir eder. Yani tefsir zaten nedir? Açıklamak, beyan etme. Biz Kur'an-ı Kerim'in tefsir kitaplarını okuyoruz. Müfessirlerimiz var. Nedir müfessir? Kur'an'ı tefsir eder. Nedir tefsir? Açıklanan, açıklanan bilgi, beyan edilen bilgi. Yani ortaya belli bir meseleyi koymak ve o konu etrafında açıklayıcı bilgiler ortaya koymak. O halde Kardeşlerim, yeniden detaylı bir şekilde anlattığımı özetliyorum. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyaçlı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyaçlığından daha fazladır. Bunu hep birlikte ezberleyeceğiz. Tamam mı kardeşler? Gelin hep birlikte ezberleyelim. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyaçlığı, sünnetin Kur'an'ı olan ihtiyaçlığından daha fazladır. Çünkü, işte bunu açıklamaya geliyorum. Biliyorsunuz, Rabbul Alemin kitabında bize, Akimussele ve etuz zeka emirlerini indirmişti değil mi? Namaz kılın, zekat verin. Evet Allah kitabında bize namaz kılmayı emrediyor. Peki biz namazı nasıl kılacağız? Allah'ın kitabında hangi vakitlerde ezan okunur? Allah kitabında kıbleye durduğumuzda ellerimizi nereye bağlarız? Ellerimizi raflu dediğimiz iki elimizi kaldırmayı nasıl yaparız? Ellerimizi aynı zamanda secdeye giderken nasıl koyarız? Secdede ne deriz? Tahiyyatta ne okuruz? Bütün bunları bize Kur'an beyan ediyor mu? Tefsir ediyor mu? Açıklıyor mu? Size sorayım. Açıklamıyor. Peki yine allah Teala bize zekatı emrediyor. Zekatın kaçta kaçını vereceğiz malımızın? Neyden zekat vereceğiz? Değil mi? Kime vereceğiz? Kime vermeyeceğiz? Bütün bunların detaylarını, tefsirlerini, açıklamalarını bize Kur'an yapıyor mu? Yapmıyor. Peki yine Kur'an bize oruç tutmayı emretmiyor mu? Emrediyor. Emrediyor. Oruç tutmamız ne zaman başla, ne zaman biter, hangi halinde orucumuzu tamamlarız, hangi halinde oruçlarımız mekruh olur, hangi halinde oruçlarımız vacip olur. Biz bütün bu bilgilerimizi değerli kardeşlerim, nereden elde ediyoruz? Sünnetten alıyoruz. Sünneti Kur'an'dan uzaklaştırma fikri aslında bu ümmetin içerisine sokulan en büyük bir fitnedir. Dolayısıyla sünnet inkarcıları aslında bu ümmetin şeytanlarıdır. Sünneti inkar eden bu insanlar Kur'anla Muhammed Aleyhisselam'ın bağını koparmak istiyorlar bizim Muhammed Aleyhisselam'la bağlayan o sünnet kavramını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar bunu ortaya koyanlar aslında ilkin Hindistan'da çıktılar el Kuranyum dediğimiz el Kuranyum Kur'ancılar Türkiye'de olarak olaraktan isimlerini adlandırmışlardır amaçları bu Sünneti ve onun anlamını ve onun hüccetliğini ve onun bağlayıcılığını bu ümmetin kalbinden, yüreğinden söküp çıkartıp almaktır. Böylece Kur'an her insanın aklına göre anlaşılan, tevil eden tevil edilen, tefsir edilen, ifade edilen bir kitap haline gelecek. Herkesin kafasına göre bir tefsir olursa Kur'an'ı anlama, idrak etmek... Değerli kardeşlerim, bu ümmeti zaten tefrikadan bir yeni tefrikaya sürükleyecektir. Dolayısıyla sünnet inkarcılarının hedefi büyüktür. Bu inkarcılara karşı her bir Müslüman kendisini sünnete bağlılığıyla ortaya koyması lazım. Sünnetle donanması lazım. Sünneti sevmeli, korumalı ve onun davetçisi olması lazım. En sünnetin en belirgin özelliği budur hem akide saflığının hem sünnet bağlılığını esas alır. Bizim ehli sünnet ve cemaatimizin en bariz özel nedir? Akide saflığımız. Sünnete bağlılığımız. ilme verdiğimiz değer. Delille hareket etmemiz. Âlimi sevmemiz. Meseleleri istişare ederek, kaynaklarına inerek, delillerine inerek idrak etmelerimiz. Bizim farkımız budur. Ama diğer fırkalara bakın maslara dayanmaz, sünnete dayanmaz. Dolayısıyla e, ayet ve hadise dayanmayan bir fırkanın bir topluluğun doğruya ermesi de kardeşleri mümkün değildir. İmam Ahmet bin Hanbel ve sünnetu tufassirul Kur'an sünnet Kur'an'ı tefsir eder derken deminden beri anlattığımı amac edinmektedir. Onu ifade etmektedir. Rahimahullah ne kadar güzel bir cümle kurmuş değil mi? Ve sünnetu Tafsirü Kur'an, ayetin ama sözcüğünün devamında, ve her delailı Kur'an ve aynı zamanda o Kur'anın delilidir. Yani Kur'anın delili hüccetidir, burhanıdır, belgesidir. Yani Sünnet bir delildir, hüccet. Demek ki bizden önce gelen imamlarımız, kardeşlerim Allah onlardan razı olsun, Sünnet savunucular, Kur'anla bağlarını Sünnetle kuruyorlardı. Sünneti imkan edenlere böyle güzel eserler yazıyorlardı. Bunu yazarken İmam Ahmet bin Hanbel bizim bu neslimize hitap ediyor. Allah onlardan razı olsun. İmam Ebu Hanife de böyleydi. İmam Şafii de böyleydi. İmam Malik de böyleydi. Ahmet bin Hanbel de böyleydi. Yedi de altını çizerek söylüyoruz. Bu ümmetin dört mezhep imamının itikadı, usulü tektir. Onların itikadı selefi sanihin akidesidir. Ama furu dediğim, yani amelde iknaafları söz konusudur. Amelde iknaaflarının sebebi de hadisleri anlamadaki ortaya koydukları metottur. Dolayısıyla bu ümmet akidede de sahabede olduğu gibi değerli kardeşlerim aynı sahabeninle dört büyük mezhep imamının gittiği gibi akide birliğini kurması lazım. Akidede birlik önemlidir. Esas olan budur. Ama bir Müslüman elini kaldırmış, Rafiyeden yapmış benim gibi ama bir Müslüman kardeşim bilmiyor, meseleden habersiz, sünnetten habersiz, delil ulaşmamış. E biz bu insanı hemen ihtilaf konusu yapıp, kavga edip, onu dinden çıkartıp, onu ayıplamanın, onu kılamanın asla yeri yok. Biz davet ehliyiz, hüccet ehliyiz. Biz kanatlarımızı, delillerimizi ortaya koyarız. İnsanları ikna etmenin yollarındayız. İnsanları tehditle, korkutmakla, şiddetle, Allah'a davet edemeyiz. Biz insanları delille, hüccetle, burhanla, ayetle, hadisle, haklerine inerek onları akıl boyutlarında ikna ederek kazanabiliriz. Bu çok önemli. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yeniden söyleyeceğiz, usuldeki birlik esastır. Furu'daki ihtilaf ise elbette olabilir ama bunu büyütmenin asla bir gereği yoktur. Bazıları Filan mezhep haram, filan mezhep mekruh, filan mezhep evvel, filan mezhep böyle diye bir takım kitapçıklar oluşturuyor. Böylece dört mezhep imamını birbirine furuda vurmaya çalışıyor. Bunlar iyi niye taşımıyorlar? Ya cahillikten yapıyorlar bunları arkadaşlar ya da ciddi anlamda büyük bir nefretle kinle bu güzel imamlara hakaret ediyorlar. Böyle bir yaklaşımlar bizim tasvip etmediğimiz yaklaşımlar. Ümmet birliğini bozar. Akide esasında birleşmemiz bizim bu dört mezhep imamlarıyla bizim için yeter. Ve dolayısıyla buradaki hani furudaki ihtilafları birçoklarınız okudu fıkıh meselelerinde. Kardeşlerim delillerini okuduğumuz zaman Allah hepsinden razı olsun belli bir delile, belli bir hüccete dayanmışlardı. Ama kimin Abdullah hocam değil zayıf kalmıştı Ne demişizdir? Kardeşler bu konuda filan filan alim zayıf kalmıştır. Bizim buradaki hadisler sahih sahih olan şu imam tercihimizdir. Ala ras velayn demişizdir. Onu kabul etmişizdir. Bunları inşallah fıkıl mukarene dediğimiz, fıkıl mukarene dediğimiz yani mukayeseli fıkıh ahlakıyla çözeriz. Yani nedir? Karşılıklı ulemanın yani bu dört mezhep imamının delilleri görülüp ondan sonra sahih hadisle hangisi amel etmişse veya bu konuda icma eden cumhur ulema neyse onun amel etmek bizim değerli kardeşlerim rotamızdır. Rotamız bu. Allah bizi rotamızdan cümlemizi şaşırtmasın. Muhammed Sünnet'i inkar eden konumuna göre fasık ve konumuna göre kafirdir. Tevil ettiği takdirde fasık günahkar, açıkça hiçbir tevile dayanmadan inkar ettiği takdirde de değerli kardeşlerim kafir hükmüne girebilir. En çok inkarcılar heva ehli, akıl ehli, mantık ehli, felsefe ehli ve kelamcılardır. Ve mukteziledir. Ve çağımızın mutezilelere de medyatik olarak zaten toplumda değerli kardeşlerim gözükmektedir. Şimdi başlığımız Vesunnetu Tefsirul Kur'an ve hiye delailul Kur'an dedik. Sünnet Kur'an'ı sünnet Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an'ın delilidir. Bu bölümleri not ettik. Şimdi hemen bir devamında ve sünneti kıyas. Sünnete kıyas olmaz. Başlığımız bu. Yani maddelerimiz devam ediyor. 8. maddemiz aslında buydu. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an'ın delilidir. 8. maddeydi. Dokuzuncu maddemiz sünnette kıyas olmaz. Ve sünne Kıyas. Kıyas. Sünnette kıyas olmaz. İmam Ahmet bin Hanber sünnette kıyas olmaz derken ne demek istiyor acaba? Düşünelim. Burada söylemek istedi değerli kardeşlerim. Nasların olduğu yerde, ayet ve hadisin belirlediği bir yerde kıyas olmaz, rey olmaz, akıl olmaz, mantık olmaz. olmaz. Heva olmaz. Zaten neyse lil heva, deve. Heva için deva olmaz. Hevası olanın devası olmaz. Heva insanı nereye sürükler? batına sürükler. Ama nas, insanı hakka sürükler, hakka yönlendirir. Dolayısıyla burada İmam Ahmet bin Hanben neyi kastediyor? Mas'ın belirlediği bir konuda, değerli kardeşlerim, asla hevanın, aklın bir yeri yoktur nasıl bir şeyi ortaya koymuşsa kitap ve sünnet yani birisi gelip de kitap ve sünnetin ortaya koyduğunu kıyas yolla inkar edemez. Şimdi ona geleceğiz. Kıyas değerli kardeşlerim inançlar hususunda asla tutulmayan kabul görmeyen bir kelimedir. Mesela Şeyh Medkali güzel bir cümle kullanmış. Diyor ki Şeh usulü sünne adlı bu eserde Bazıları alimlerden mesela veya bazı zatlar bu nas usule muhaniftir. Bu nas kıyasa tersdir demekle kıyasta aşırıya gitmiştir. Nasıl olur? Allah ve Resulü'nün belirlediği bir konuya ben kıyas yoluyla hükmedebilirim. Yani akıl ve heva yoluyla bir ayet ve hadisi nasıl reddedebilirim? Sıradan basit bir örnek. Mesela Er-Rahman Ar ve Arş istava. Rahman Arş'a istiva etti mi? Etti. E allah kitabında istivayı bize naklediyor mu? Ediyor yani allah Teala Rahman olan Allah arşa istiva etti kuruldu oturdu evet biz böyle iman ediyoruz Üste o Rahman olan Allah e Allah üstte nasıl olabilir? diye soruyor ya mümkün mü? sonradan tekrar bir örnek veriyor örnek işte bu yuvarlak bir portakal veya bir elma düşün bu yuvarlak bu dünyanın altı üstü sağı solu nasıl olur? bakın hep kıyas getiriyor yani ben diyorum ki Rahman olan Allah ayette böyle dedi. Resulullah ve Vesselam Rahman olan Allah'ın semada olduğunu bir tane cariyeye naklediyor. nerede allah Teala diye sorduğunda Fis-Sema semada diyor. Şimdi bir başkası getiriyor Allah her yerde akılla aynı zamanda Allah-u Teala'nın arşa istiva etmesini de inkar ediyor. O Allah'ın orada olması demek arşa istiva etmesi, küzüsü olması demek bu asla diyor aklın kabul edeceğe bir şey değildi kürsüsü varsa bu Allah'ın şu su da var bu su da var şu, şu şu sıfatı da var şu şu ismi de var karşıdakeda akılla o zaman Allah hakkında kitap ve sünnetle sabit olan bir sıfat ve isme ek olarak yeni isimler ve sıfatlar türetiyor ki neysefi sünneti kıyas sünnete kıyas yok sünnette kıyas yoktur derken iki kadi esasda kıyas yoktur çünkü sünnetin kavramı neydi bizim burada işlediğimiz itikat anlamında, inanç anlamında. Yoksa sünnetin bir başka anlamı vardı. Hani fıkhi boyutlarda Allah Resulü'nden bize gelen sözleri, fiilleri veya takrirleriydi. Ama bizim burada üzerinde durduğumuz neydi? İnanç esaslarında kıyas olmaz. Kıyasa yeri yok. Ayet ve hadis hükmede. Mesela benim Allah hakkında bir sıfat vermem için akla gereğim var mı? Hayır yok. Niye? Çünkü kitap ve sünnet bana... Sınır koymuştu. Aklımın belli bir sınırı var. Aklım anlayabileceği hudutlar var. Anlayamayacağı hudutlar var. Dolayısıyla Allah'ın isimlerinde ve sıfatlarında yani inanç meselelerinde, itikadi konularda o halde ne diyeceğiz? Kıyas? Yok buradaki kıyas nedir? Yani akıl, mantık veya insanın kafasından ürettiği, türettiği inançlar konusunda belirlediği akli bir takım veriler diyebiliriz. Tamam mı Senattin Hocam? Yani bu yoktur. Ne belirler o zaman bizim inançlarımızı? Kitap ve sünnet. Bakın ehl sünnet ne dedi? Kitap ve sünnet. Kur'an ve sünnet inançların esasını belirler. Ama muhtezileye göre hayır sünnet belirleyemez. Yani, yani Allah Resulü'nün sözleri, hadisleri belirleyemez. Ne belirler? Kur'an belirler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde kabir azabından sığının demiş midir? Demişti. Kur'an'da aslında kabir azabına işaret eden ayetler vardır. Ama bir grubu insanlar kabir azabını ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Mesela kadere iman konusunu inkar ediyorlar. Kadere iman konusu Müslüm'ün cibir hadisinde geliyor. Aynı o adam bu hadisi okurken o bölümü o lafı okumuyor. Aynı o adam, uzundık adam okumuyor. İsmini almakla hiçbir zaman şey yapmak istemiyorum, adını almak istemiyorum o zındık. Hadiste sabit olan inanç meselemizi hadis olduğu için reddediyor. Niye? Kur'an'da yoktur diyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın nuzul meselesi Muhammed hocam değil mi? Sayı hadislerde geliyor değil mi? Hocam. Bu mutavatir dereceye ulaşmış hadisler de sabittir. Ama o zındık dediğim adam ne yapıyor? Kalkıyor. Hadiste sabit olan bu meseleyi Kur'an'da yoktur diye İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu incihar ediyor. E biz demin ne dedik? Sünnet tefsir Kur'an. Kur'an'ı tefsir eden nedir? Sünnet, sünnette sabit. Allah bu peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bir postacı olarak göndermedi ki. Yani sadece vahyi bildiren, onlara ameli olarak, sözlü olarak, takriri olarak yol göstermeyen bir peygamber mi var? Bizim böyle bir peygamber tasavvurumuz yok dostlar, kardeşler, yok. Bizim peygamber tasavvurumuz Kur'an'ın bize öğrettiği, emrettiği, itaatı layık olan Emrine itaat maik olan, aynı zamanda amellerine itaatımızı ortaya koymamız gereken, bize hüccet olan, bağlayıcı olan bir sünnet kavramını iman ediyoruz. İçi boşaltılmış bir İslam değil, içi doldurulmuş sünnetle doldurulmuş bir İslam'ı doğrulamamız lazım. Dolayısıyla bu sünneti inkar edenlere dikkat edeceğiz. İşte burada anlattık o halde, kıyasa inançlarda yer yok. Kıyas iki türlü. Birisi sahih kıyas, bir diğeri de felsed kıyas. Birisi sahih kıyas, not edelim. Bir diğeri de felsed kıyas. Sahih kıyas dediğimiz, Kur'an'ın ve sünnetin naslarına muarız olmayan, çelişki göstermeyen sahih olan kıyastır. Yani Kur'an ve sünnetin içinden alınmış ve kıyasa gidinmiştir. Ve bu Nasların gölgesinde ortaya konulan kıyas diyebiliriz. Yani nasların gölgesinden uzaklaşılmamış, nasların içinden, gölgesinden, onun meyvesinden alınmış, ağacından alınmış bir kıyası. Biz buna ne diyoruz? Sahih kıyas. Örneğin buna Allah kitabında yetimlerin mallarını yemeyi bize ne yapmıştır? Değerli kardeşlerim haram kılmıştır. Yetimlerin mallarını yemeyin diye Allah emretmiştir. Yemeyin peki yetimlerin mallarını çalmak konusunda ayet yok Allah kitabında diyor ki yetimlerin mallarını yemeyin yani biri gelse yemese de onun malını çalsa yetimin ne olacak yani bakın iyi dinleyelim yetimlerin mallarını yemeyen diyen Rahman olan Allah çalmayı içine alıyor yani çalmak, yakmak sonuçta yani o ya, ne yapmak? Onun malını yemek anlamındadır. Dolayısıyla imamlar, alimler, müfessirler, alimlerimiz ne demiştir? Yetimin malını çalmakta, da, yakmakta, da, değil mi? Aşırmak da, başkasına götürmek, vermek de, dolayısıyla onu yemek gibidir. İşte bu sahih bir kıyastır. Sahih bir kıyastır. Dolayısıyla bu Kur'an'ın ve sünnetin vaslarına muarız mı, mi? çelişkili midir? Hayır. Zıt mıdır? Hayır. Yani desek ki birisi Allah kitabında yetimlerin mallarını yemeyin demiş. Ben gittim yetimin malını aldım bugün burada meydanda yakıyorum. Veya aldım ben yemiyorum başkasına veriyorum. Allah diyor ki yeme diyor ben başkasına yediriyorum. Yani bunlar çelişkidir. Kur'an'ın nasına mağarızdır. Dolayısıyla biz burada sahih kıyas derken neyi kastettik? Kur'an ve sünnete zıt olmayan, çelişkisi olmayan değerli kardeşlerim nedir? İnşallah değerli kardeşlerim. Evet, sahih kıyastır. Bir diğerine gelelim, felsit kıyas. Kıyasın felsit olanına, yani sahih olmayanına, işte bu bizim üzerinde durduğumuz, kitap ve sünnetin naslarıyla sabit olan bir meseleyi akıllar reddetmek. Mantıkla reddetmek, heva ile reddetmek. Arzularla reddetmek. Demin dedik, leyselil heva deva, yani hevanın devası yok, çünkü heva insanı Hakka değil, batıla sürükler. Şimdi özellikle bu fesid kıyası keramcılar, tarikatçılar tasavvuf erbabı çok yapar. Hepimizin bildiği gibi Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Bazı isimlerini ve sıfatlarını ne yapıyorlar bu insanlar? Kendi akıllarından, hevalarından, arzularından ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Allah kitabında ispat ediyor, onlar inkar ediyor. Allah kitabında var diyor, onlar yoktur diyor. Allah kitabında var, Resulullah sünnetlerinde Allah'ın semada olduğunu arşına istiva ettiğini söylüyor. Onlar her yerde olduğunu söylüyorlar. Biz Allah'ın azza ve Celle'nin eli olduğuna, parmağı olduğuna iman ediyoruz. Onlar iman etmiyor. Biz Allah'ın güldüğüne iman ediyoruz ama onlar Allah'ın güldüğüne iman etmiyor. İşte size bir hadis. Bir tanesi bir Müslümanı şehit ediyor ve o şehit olan Müslüman cennetine gülüyor. Allah Azze ve Celle mahşer gününde hükmünü koyduğu o günde aynen o öldünen insanla, o ölen insanı cennetine koyuyor. Neden biliyor musunuz? O öldüren insan yıllar sonra tövbe ediyor, o da Allah yolunda şehit oluyor. İkisi cennete girerken Allah Azze onlara gülüyor. Sayın hadis. Şimdi biz allah Teala'nın gülmesini ispat ettik mi? Sorun bakın kelamcılara, tasavvufçulara, mutezileye ve ozundıklara Kabul edecekler mi bunu? Etmeyecekler. Yahudi geldi, Allah dedi bir parmağında dağları, bir parmağında gökleri, bir parmağında yerleri tutuyor. Resulullah güldü. Allah Resulü'nün gülmesi takvirdir. Onu oynaylaması desteklemesidir. Allah'ın parmağı var. Hadi sorun bakayım tarikatçılara ve kelamcılara veya o muhteside dediğim o zındıklara bunu kabul edecekler mi? Etmeyecekler. O halde yani sünnetle sabit olan Allahu Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını bir grup insanlar fesit bir kıyasla yani akılla mantıkla ne yaparlar? Reddederler. İlim değil bu kardeşler ilim değil. Bu inimsizlik ve cehannettir. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in yolunda olmak gerek. İmam Ebu Hanife'nin yolunda olduğunu söyleyen milyonlarca insanlar bu konularda ondan inanın çok fersah fersah uzakta inançlar taşımaktadır. UHAD, kıyasın özellikle felset olanı doğru değildir. Bu felset kıyasla Allah'a layık olmayan isimler ve sıfatlar verilir. Allah'ın isim ve sıfatlarının hakiki anlamlarının dışına çıkılır. Mesela anlamlar boyutunda bazı kardeşlere belki bunlar ağır gelebilir ama bazı dostlar bunları çok rahat anlarlar. Çünkü önceden at yapıları var bu konularda. Mesela biz Allah-u Teala'nın yüzü konusunda ne yaparız? Onun celaline layık olan bir yüzdür deriz. Ama kimileri Allah-u Teala'nın yüzü konusundan işte onun zatıdır, kıblesidir, şusudur, busudur yeni yeni tebirler yapar. Veya biz Allah-u Teala'nın eli celaline layık olan bir eldir derken birileri o elinden mahsat kudretedir diyebiliyor. Nasıl var? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sözü açıkça, zahiren ortada. Onlar bunun dışına çıkarak ne yapıyorlar İdris? Fesik bir yola, batıl bir yola, doğru olmayan bir yola kaymış oluyorlar ki hatta kimileri teşbih yapıyor, kimileri temsil yapıyor, kimileri tahtin yapıyor, kimileri aynı zamanda tevin yapıyor, kimileri de aynı zamanda tekzim yapıyor. Allah hakkında ona layık olmayan isim ve sıfatları verebiliyorlar. O halde biz burada Leysa fî kıyas derken sünnette kıyasa akla yer vermememiz gerektiğini açıkça naslara, kitapla sünnete dayanarak Allah hakkında isim ve sıfat vermemiz gerektiğini öğrendik. Ey kardeşim o halde aklını Allah hakkında çalıştırmayacaksın. Aklını nasla teslim edeceksin. Akıl seni hakka değil bu noktada batıla götürür. Çünkü aklın Allah'ı kavramada ve idrak etmede yetersizdir. Onun bir hududu vardır. Sen Rabbini kitap ve sünnetle tanımanız. Yani iman ettiğimiz Allah nasıl bir Allah'tır diye inanmalısın ve bunu sormalısın. Nasıl bir Allah'a iman ediyorum? İman ettiğim Allah kim? Benim kitap ve sünnetin tanıttığı bir Allah'a iman etmem gerektiğini kavruyorum. Hepinizin bildiği malum değerli kardeşlerim toplumda bir takım tasavvuf ve tarikat erbabı şöyle inanıyor. Yani Allah hakkında şöyle bir kıyasa gidiyor. Allah bir padişaha benzetiyor. Hatırlarsanız böyle örnekleri. Veya bir trafoya benzetiyor kıyas yollarıyla. Bakın misaller veriyor, örnekler veriyor. Kıyaslan getiriyor. E diyor sen diyor Allah'a diyor direkt diyor dua edemezsin. Niye dua edemezsin? Bir trafo düşün. Trafodan diyor ne apar bütün elektrik akımları mahallelere dağılır senin diyor. Senin diyor elektrik akımına <gülüyor> nail için diyor önce direkt direkten trafo. Yani haşa ve kenna önce bir şeyha Ökkeş unutma bunu. Sonra da diyor Allah'a önce şeyh diyor, şık diyor. Yani tarikat reisi diyor. Sen ne yapacak? Allah'a bağlayacak. Önce diyor padişahın huzuruna, vezirle çıkarsın. Sen diyor Allah'ın huzuruna diyor direkt çıkamazsın ki diyor. Nasıl çıkarsın? O diyor vezirin veya o padişahın veya o şıkın aracılığıyla çıkarsın. İşte bunların hepsi vasıtasıyla çıkarsın diyor. Bunların hepsi batıl bir, fesik bir kıyas. Allah azze ve celle ayetinde ud'u siz bana dua edin ben size duanıza icabet edeyim. Ud'u li ma şeyuhukum ve ma Yani sizler bana şeyhlarınızla veya şeyhinizle dua edin demiyor Allah azze ve celle. Ud'u ud'u bana bana bana dua edin diyor. Ud'u li ma şeyhukum demiyor. Şeyhinizle bana dua edin demiyor. Ud'u li diyor bana dua edin. Ayet açık yani. Resulullah'ın tüm dualarına bakın. Sadece Bedir Harbi'nde çadırda ettiği dua ve hırkasının omuzundan düştü. Allahım Allahım Allahım Allahım Allahümme Allahım. Allahümme lise ma'hu ahad. fi duaihi. Duasında asla bir insan veya bir başkası yok. Direk Allah Azze ve Celle. Mübeşeleten ila Allah. Direk Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. İşte kitapla sünnetin İmam Ebu Hanife'nin yolu. Budur geç. Biz İmam-ı İmam, İmam Şafi'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in ve İmam Maliklerin inşallah yolundayız değerli kardeşlerim. Ve leysa kıyas gerçeğini de işlemiş olduk. Anlaşılmayan bir nokta var mı kardeşler? Herhalde yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Evet hemen yeniden bir şey daha yazıyoruz. Aslında 9. maddenin yani, o, devamı. Bukhari'de mi? Tamu tevhidde geçiyor. kitabı tevhid, Buhari kitabı tevhid. Ve la tudrab leha'l Ona misaller de verilmez. Yani sünnette misaller de getirilmez. İtikadi konulara misaller de verilmez. Misaller örnekler. Yazalım. Ona misaller getirilemez. Ona misaller getirilemez. Örnekler getirilemez. Aslında bu konu bir önceki konumuzu pekiştirir, teyit eder. İmamlar, alimler bize böyle aktarıyor. Yani buradaki وَلَيْسَ فِي <سُنَّة> kıyas, sünnette kıyas olmaz kelimemizi وَلَا تُدْ رَبْدَهَا الْاَمْثَانِ ona misal getirilemez cümlesi bir önceki cümleyi ne yapıyor? Teekhit ediyor. Teekhit ediyor, pekiştiriyor. Yani daha da tavsili olarak ne yapıyor? Açıklıyor. Allah hepsinden razı olsun. İmamlar böyleydi. O halde Sünnette misal de getirilmez. Yani itikadi konularda misaller ve örnekler, akıldan misaller ve örnekler getirilmez. Biraz sonra bunlara değineceğiz. Yani mesela Allah'ın isim ve sıfatlarında neden, niçin, nasıl soruları sorulmaz. Neden aşağı istiva etti, neden dünyaya veya bir yere istiva etmedi, neden semayı yani kuruldu da neden bir vadiye veya bir dağın tepesinden kurulma Böyle sorulmaz. Sen Allah ne demişse, Resul ne demişse onu iman edecek. Aklını örneklendirmeyeceksin. Niçin böyle? Neden böyle? Neden allah Teala dünya semasına her gece iner? Allah biliyorsunuz hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize naklediyor. Allah-u Teala her gece dünya semasına iner. Bana dua eden yok mu? Duasını icabet edeyim. Benden isteyen yok mu? Ona icabet edeyim. Benden rızın isteyen yok mu? Ona vereyim de. Her gece dünya semasına iner. Biz bu inmeyi nuzulu hak olarak kabul ediyoruz. Zatına celaline layık olan bir inmedir. Yani rahmetinin inmesi demek değildir. Bunu tevhid edenler hatalı bir tevhid ediyorlar. Şimdi biz burada neden iner, niçin iner? inmesin? Zaten Allah-u Allah Teala'nın inle inmesine gerek mi o? Hep bak örnekler veriyor. Misaller getiriyor. Akıl çalıştırıyor. Allah Resulü dedi mi? Dedi. Dedi mi? Dedi. Bitti. Hani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel sahabelerle yaşadığı bir anı var. Bir sahabe diyor ki ben diyor... Hayatım boyu evlenmeyeceğim. Bir de diyor ki ben et yemeyeceğim. Değil mi? Bir de diyor ki ben her gündür oruç tutacağım. Ve bu haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıyor. Allah Resulü yanlarına geliyor. Şu şu şu sözü söyleyenler filanlar filanlar demiyor. Sizlerden bazıları diyor. Bunu bunu söyleyenler var mı diyor içinizde. Yani Allah Resulü isimlerini anmıyor. Yani direkt isimlerini zikrederek onları ne yapıyor Renci etmiyor. İçinizden böyle böyle diyenleri işittim diyor. Ben diyor sizin içerinizde inni akum. Ben içinizde en takvalı olanınızım. Evleniyorum ve çocuk sahibi oluyorum. Ve oruçla tutuyorum, iftihar ediyorum. Yani orucumu da açıyorum. Oruçlu olmadığım günler de oluyor. Aynı zamanda da namaz kılıyorum. Evet, aynı zamanda yiyorum, içiyorum, evleniyorum. Yani şu an sizin yaptıklarınızın aynısını ben yapıyorum. Feman ragiba an sunnati feleisa minni kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir yani sünnetin ortaya koyduğunun dışına kim çıktısa Resulullah ne yaptı İkaz etti Feman ragiba an sunnati feleisa minni yine Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde men amile amane feleisa min emrina fehuve mardud ve huve kim bir amel, amel bizim emrimizin dışında olursa o amel kabul edilmez, kabul görmez. Yani Peygamber Aleyhisselam açıkça sünnetin dışına çıktıklarında fiili olarak, ameli olarak belirlediklerini ikaz etmişti. İtikadi konularda da bu böyledir. İtikadi, hatta sahabe kader konusunda konuştuğunda Allah Resulü ikaz etmiştir. Siz ayetlerin bir ayetini çarpmayın, vurmayın demiştir. Sizden önceki kavimler çokça soru sorduklarından dolayı helak olmuştu. Dolayısıyla bu konularda değerli kardeşler, değerli dostlar, sünnetin belirlediğinin dışına çıkmayacağız. Örnekler, aklımızdan, hevamızdan getirmeyeceğiz. Bakınız Nisa suresinin yani 9. Allah ne güzel buyuruyor. Ey iman edenler ya eyullezine amanu atıu'llahi ve atıu'r-rasule ve ulü'l-emri Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Yine bir başka ayet de Hucurat suresi 1. ayet-i kerimede ya eyullezine amanu la taqaddimu beyne ve rasul. Ey iman edenler Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. Bütün bunlar sünnetin önüne geçmemek. Sünnetin tayin ettiğini sünnetin belirlediğini, Allah Resulü'nün bana itikadi olarak haber verdiğinin karşısında asla aklı kullanmamam gerektiğini ortaya koyan denilir. Yine Nisa Suresi 115. ayeti i Kerim'de kim kendisine apaçık belli yol olduktan sonra peygambere karşı gelir, müminlerin yolundan saparsa biz onu o yolda bırakır cehenneme sürükleriz. Demek ki peygamberin bir yolu var ve ashab-ı kiramın bir yolu var. Daha önce bu ayetin üzerinde durduk. Bütün Müslümanların sahabe ve peygamber uyması gerekiyor. Kim bunların bedenlediğinin dışına çıkarsa Allah Azze diyor, biz onu o yolda, o menheşte, o bilgisinde tek bırakırız. Ve ondan da o davranışında, inancından dolayı da cehenneme atarız. Yine Rabbul Alemin En'am suresi 153. ayet-i kerimede, ki bu benim dost doğru yolumdur, o halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etti. Demek ki uyunması gereken yol hangi yol? Kur'an ve sünnet yoludur. Kitap ve sünnet yoludur. Kim bu yoldan başkasına uyarsa o yollar onun için batılı ve sapıklığı getirir. Onun akıbeti kötüdür değerli kardeşlerim. Mesela sahabeden bir delil getirelim bu konuda. Bir gün Ebu Hürire radıyallahu anh ashabın arasında otururken... Ateş değmiş olan etten abdest alma konusunu nakletmişti. Tabii zamanlar nesih olmamıştı. Ama şimdi bilelim ki ateş değmiş bir etten dolayı pişirilmiş bir etten dolayı abdest almaya gerek yok. Ama o zaman ne demişti Ebu Uri radıyallahu anhu? Ateş değmiş etten dolayı abdest alın. Sahabeler içinden bir tanesi dedi ki sıcak sudan yani sıcak sudan sıcak su içmekten dolayı da abdest alalım mı diye sorduğunda ya ibnahi la tadribu La تَدْرِبُ الْاَمْسَانُ فِي السُنَّةِ Ey kardeşimin o sünnette asla böyle bir kıyas ve böyle bir misalle öyle bir örnek getirme demiştir. Yani Allah Resulü'nün sahabesi naklediyor. Diyor ki ateş değmiş etten dolayı abdest alınır. O da diyor sıcak sudan da abdest alınır mı? Sormaya gerek yok bunu. Yani eğer ondan alınıyorsa bundan da alınır mı? Sana Allah Resulü neyi belirlemiş? Sen onu al. Daha önceki kavimlerin helakı zaten bu değil miydi? Onlar sordukça Allah hükmü ağırlaştırıyordu. Onlar sordukça Allah ağırlaştırıyordu. Hani bakın İsrailoğullarının o biliyorsunuz bakara dediğimiz o ineği kesme meselesinde her sorduklarında Allah onlara zorlaştırıcı ayetler indiriyordu. Her sorduklarında o ayet zorlaştırıyordu. En sonunda neyi, neredeyse Allah ayet ediyor ki kesmeyeceklerdi. Niye? Nefislerine ağır geldi. Sahabe o yüzden de çok korkar bazen soru sormaktan da çekinirdi. Ama hakkı öğrenmekten de geri kalmazlardı. Onlar o yüzden ilimde de tavan yapmışlardı. Bizim gibi ilimde aşağıda değiller ilimde tavan yapmışlardı. Allah ilimde Allah'ın izniyle hakkı öğrenmeyi nasip eylesin. İlim kardeşler öğrenme kahramanlık değil. İlmi Müslümanların lehine kullanmak değil mi İbrahim kardeşim? Lehine kullanmak kahramanlıktır. Müslümanlar aleyhine kullanmak kahramanlık değildir. İlim bugün global çağda, şu küçücük çağda, yani evinizin içine, cebinizin içine kadar geliyor, cep cep. Hani şu cep telefonlarınızın içerisine kadar. O yüzden bu kadar ki ilim basitleşmiştir. O yüzden ilim basitleştiğinden edepsizlik de çoğalmıştır. Eskiden insanlar ilmi çok zor alıyordu. İlmin kıymetini biliyordu, alimin kıymetini biliyordu ama şimdi çok zorlaşmıştır. ilim, e, ilim almak çok kolaylaşmıştır. Edep ise kardeşlerim, edepsizlik ise artmıştır yani hemen iki tane ayet, üç tane hadisi bir anda internetten tık kleveye basıp veya hemen ne diyelim cep telefonundan elde eden bir insan kalkıp yani yıllarını veren insanları bir çırpıda ahlaken bozup ata binmektedir. O halde değerli kardeşler, değerli dostlar bu konuda da dediğimiz gibi sünnette asla ve asla bir kıyasa ve misallere yer yoktur. Selef akılla ve kıyasla misaller getirmeyi bize yasaklamıştır. Peygamberimizin ashabı da bunu asla doğrulamamıştır. Bakınız Harun Reşit halifedir ve rahşit bir halifelerden, güzel halifelerden, İslam'ı yaşamış ve yaşatmaya çalışmış bir halifelerdendir. Bir gün bir alim konuşurken Musa Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın yanına kadar gidip hani kavmin biliyorsunuz orada bir bizim affolunmamız, bizim için artık Allahu Teala bizi affetmesin, diler misin dediğinde Adem Aleyhisselam kimin yanına gönderiyordu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderiyordu. Onun yanına git. Ondan hadi ondan isteyin. Duanızı onda, onun yapmasını ondan isteyin demişti. Ta ki bütün peygamberler dolanmış. Muhammed aleyhisselamın yanına gelmişti Musa aleyhisselam. O esnada yani o alim konuşurken bir tanesi diyor ki diyor ki Musa ile Adem'in arasında bilmem kaç sene bir zaman var diyor. Yani diyor şimdi diyor adam diyor Adem bir araya mı gelmiş? Harun Neşid'in yanında ki bu hadise, Rasulullah'tan hadis naklediyor bu alim peygamberimiz. Ki bunlar hadislerde sabit yani. Diyor ki Harun Reşit, sen diyor Rasulullah'tan aktarılan bir haberi diyor, bana diyor nasıl olduğunu mu soruyorsun, daha hala iman etmiyor musun diyor. Onu orada azarlıyor kardeşlerim. i̇smail -e Sabuni, Akide-i Selef-i Salihin akidesini özellikle bu alim çok eskidir. Ha, yeni bir Sabuni değil. Sabuni iki tane, bir tanesi eski, bir tanesi yeni Diyor ki işte diyor bu Harun Erreşid'in söylemesi bize şunu öğretir. Peygamberin diyor sünnetini korumak, muhafaza etmek. Onun bize aktardığı rivayetleri diyor insanlara aktarmak gerektiğini öğretmiştir. Yani Harun Erreşid burada sünnet olan bağlılığını, peygamber olan bağlılığını da ortaya koymuştur. Ve le tudurak bil ukul vel ehve. Bir başlık daha var. Bitiriyoruz. Akıllar ve heva onu tam olarak idrak edemez, kavrayamaz başlığımız. Akıllar ve heva onu tam olarak idrak edemez. Yani Allah-u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını, inançla alakalı meselelerini. Evet, akıllar ve heva onu tam olarak idrak edemez. Allah-u Teala'yı. <gülüyor> akıllar ve heva onu tam olarak idrak edemez kavrayamaz. Evet. Hepimizin bildiği gibi aklımızın değerli kardeşler bir sınırı var değil mi? Bir hududu var. Aklın kavradığı ve aklın kavrayamadığı konular var allah Teala'nın bize bildirdiği ayetleri... ...ve peygamberimizin bildirdiği hadisleri... ...hükümlerle alakalı konuları... ...dediller, hüccetler, burhanlar... ...olduğu müddetçe bunları anlamak mümkün. Deney yoluyla aklımız bazı şeyleri bize ispat eder. Ama... allah Teala'nın ismini ve sıfatını... ...zatını anlamamız, akılla... ...idrak etmemiz, kavramamız... ...mümkün değil. Biz o zaman Allah'ın... ...zatını kavramak, idrak etmekten ziyade... ...ne yapacağız? Onun... ...emrine itaat edeceğiz. Hükmünü baş tacı deneceğiz. Gönderdiği kitabını okuyacağız. Ertesini sünnetine uyacağız. Ve İslam olarak belirlediği o dini din olarak kabul edeceğiz. O yüzden aklımız Allah'ı idrak etmede kavramada değerli kardeşlerim zayıftır. Bakın imanlar Ahmed bin Hanbel bize bunu öğretiyor. Ve le tudurak bil ukul ve akılla ve heva ile asla ve asla Allah idrak olunamaz. Yani bize bunu öğretirken neyi söylüyor? Aklın ey Müslüman anlamazsa, idrakin bunu kavramazsa sen Allah'ın neyle anlayacaksın nasıl anlayacaksın demek istiyor. Bir öncesinde ne dedi bize? Sünnette itikadi meselelerde kıyas olmaz dedi. Ona misaller getirilmez dedi. Allah hakkında dedi unutma ey Müslüman aklın ve hevan bunu da kavramaya yetmez dedi. Arkası arkasına getiriyor. Her bir cümle bir öncekini ne yapıyor? Pekiştiriyor anlamını açıklıyor. Dolayısıyla buradan bunu anlayacağız. Bizim malum beşeri aklımızın bir hududu var. Biz ne kadar bilgi sahibi olursak o kadar aklımız çalışır. Ne kadar bilgisiz olursak o kadar sınırda kalır. Dolayısıyla aklımızı kardeşler kullanma konusunda araç, araç bileceğiz. Akıl nasıl anlamada araçtır amaç değildir. Yani akıl tam anlamıyla o Allah'ın zatını idrak etmekte asla ve asla başarılı olamayacaktır. Bunu inşallah binmiş olalım. Son cümle inneme huvel itibâ ve terkul hevâ yazıyoruz. Şüphesiz ki bu ancak nas'a uymayı hevayı terk etmeyi gerektirir. Şüphesiz ki bu ancak nas'a uymayı şüphesiz ki bu ancak nas'a uymayı ve hevayı terk etmeyi gerektirir. İnne mehu ittiba ve Yani Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları konusunda veya inançlar konusunda yapmamız gereken nedir? İttiba. Nedir ittiba? Kitap ve sünnete uyma. Temessük nedir? Temessük? Bağlanmak. Kitap ve sünnetin belirlediği ölçülerde hareket etmek gerekir. Anladık değil miydiniz? Ne anladık? Allah'ın isimleri konularında. Evet. Aklın Allah'ın ve kitabın evet. kitabı ve sünnetin itibar etmek lazım. Güzel. Evet. Çok güzel. Yani biz burada ne dedik? İnneme, inneme ve İnneme şüphesiz ki bu ancak yani allah o Teala'nın inançlarla belirlediği meselelere ne yapacağız? Kitap ve sünnetin belirlediği gibi itaat edeceğiz. Uyacağız. Ve neyi terk edeceğiz? Ve terkul heve hevayı da arzuları ve aklı da mantığı da ne yapacağız? Evet. Terkeceğiz. Kıyası tergiyeceğiz. Hevayı tergiyeceğiz. Mantığı tergiyeceğiz. Kelamı tergiyeceğiz. Dünyalık böyle aklımızdan mantığımızdan üretmeyeceğiz, türetmeyeceğiz. Ürete türete ürete türete nasrın dışına çıkıyoruz. Ondan sonra da ümmet-i Muhammed'in arasında nasları savunan kitap ve sünnet yolunda gidenler bunlar da yeni bir din getirmiş. Yok bunlar da yeni bir akide oluşturmuş, Yok bunlar da hüccetçiler, delilciler diye isimler verilmeye başlanmış. E Allah'ım dininde sen habersizsin. Kitapla sünneti bilmiyorsun. Sen imamlarının sebefinin yolunda da gitmiyorsun. Okumadığın için okuyan insana da yeni bir kum takıyorsun. Yeni bir damga oluşturuyorsun. Hep damga, hep damga. Bunlar şucular. Bunlar bucular deniliyor. Dolayısıyla kardeşler yani cehalet ümmetin tevfikasıdır ya. Doğru mu değil mi? Cehanet bizim var ya en büyük marazımız. Cehanet bizim aramızı bozan, bizi var ya tevfikaya sokan en büyük Hasan. Unutmayalım, en büyük hastalıktır. Cehaletimizi yendiğimiz zaman vallahi ümmet birliğimizi arttırırız ya. Dinimizi öğrensek kitap ve sünneti hakkıyla ne ihtilafımız olur ki? Ama yani ümmet dinini öğrenmiyor, aralarında büyük ihtilaflar oluyor. O halde şüphesiz ki bize düşen, biz Müslümanlara düşen nedir? İttiba, ittiba temasuk. Bima bima peygamberimizin ve ashabımızın bi cemre'tine ettemessuk hayre ettemessuk ne temessük bağlanmak sarılmak ve ikide uymak, taat etme izlemek vallahi kelimeleri çok iyi ezberleyin Arapçada ikide ettemessuk bunlar bakın var ya anlamlar muazzam bir ritim var bir ses var ama yani bağlanmak sarılmak Türkçede kelimeye bakın İttiba, o temessuk. Kelimenin çıkışına bak, Etemessuk ve ittiba, O ayrı bir kelime. Anlam büyük yani. Çağrışım büyük. Titreşim var. Kelimenin içinde boşluk yok. Her tarafı dolu kelimenin. Ama Türkçe'de öyle değil. Arapça muazzam bir dil. Boşuna Allah'a bu dili seçmemiş. Hele bir de Arapçayı muazzam bir dilde konuşan bir hoca olsa şeyh olsa çok daha güzel olur yani. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim hepsinden razı olsun. Bize vallahi bu akideyi bana öğreten ve bana böyle öğreten bütün hocalarımdan ve işittiğim bütün şeyhlerden Allah razı olsun. Vallahi bu akide kardeşlerim en doğru akide. Allah bizi bu akideyle öldürsün. İnşallah. Rabbimizden duamız bizi Rabbim bu akideyle kendisine kavuşturur. İnşallah. Dinde hevanın muhakkının yeri olmadığını öğrenmiş olduk. Bakın Zuhru suresi 37. ayeti kerimeyi bir dinleyelim kardeşler. Muhakkak bunlar Onları doğru yoldan alıkoyarlar ve onlar da kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. Akılları, hevaları ne yapar onları? Doğru yoldan, sırat-ı mustakimden, İslam'ın o emrettiği yoldan alıkoyarlar ve onlar yani o saptıkları yolda da doğru olduklarını sanırlar. Gidin birçok ehli birate sorun. Gidin birçok intikadi bozuk insanlara sorun. Vallahi sizin batıl yolda olduğunuza inanır. Tabi biz bunları burada anlatıyoruz. Gidip insanlara onlara işte sen bidatçisin sen itibari bozuk bir... değil. Biz burada anlatırken bazı kavramları açıktan anlatmak zorundayız. Yoksa dolan başta anlatmamız mümkün değil yani. Doğruları anlatırız ama bunu muamelede uygularken değil mi Ramazan Hoca? Merhametle, sevgiyle. İyi e ben burada öğrendim. Senin bak akşam öğrendim akiden, akiden batıl. işte bak öğrendim sen sünnetin dışında. Değil. Kardeşlere de, kaynakla, hüccetle bak Allah böyledir, Resul böyledir. Allah Resulü sünnetlere bize böyle böyle emreder. Sahabe bize böyle öğretti. İmamlarımız bize böyle... Bunları böyle güzel ahlarken nezaketen öğretmemiz lazım. İlim almak kolay. ilmi pazarlamak zor kardeşler. İlim almak bir emanet. ilmi satmak, pazarlamak ise edeptir yani. Vallahi ilmiyle insanlara eğer büyüklük taslıyorsa bir insan önce gitsin edebini düzelsin. Zaten Alim ilme muhtaçsa edebe de muhtaç. Veya yeniden söyleyelim. Bir insan ilme muhtaçsa unutmayan edebe de muhtaç. Allah bizim kalplerimize ilim yerleştirmişse edebi de yerleştirsin. Vallahi bu çok önemli. Ne kadar bilgi. Bakın ben hocam oku, okudu yazıyı. Facebook'ta yazmıştım. Makaleleri çok yazıyoruz son zamanlarda. Çok faydalı oluyor. Çok insanlara vesile oluyoruz. İmam Şafi'nin imam... Malike, İmam Ahmet bin Hanbe'nin İmam Şafi'ye olan saygıları, hürmetleri. Allah onlardan razı olsun. Geçen zamanda da anlatmıştım. Böyle İmam Malik'in huzurunda bir gözüne bakıyor, bir yanından böyle hafif hafif açıyor. Yani onu sesiyle bile İmam Malik'e, hocasına yani İmam Şafi rahatsızlık vermemeye çalış. Yani bu edeptir, bu ahlaktır, bu saygıdır, bu hürmettir. Yani hocan olsun veya kardeşin olsun veya sıradan bir insan olsun. Ne insanın haksızlıkta bulunmadığı müddetçe nezaketini ve edebini kaybetmeyeceğiz. Bu edep imandandır. Haya imandandır. Ahlak, hüsn-ül huluk dediğimiz güzel ahlak bizim nekerumul ehnal ahlakı tamamlayan örgü, güzel davranışlardır. Kardeşlerim, İmam Manik, İmam Manik, Rahimahullah, kendisi bizzat İmam Şafi'nin hocası. İmam Şafi bir kitap yazıyor. İhtilafu el-Malik ve Şafii. Malik'in ve İmam Şafi'nin ihtilafları diye bir eser yazdı. Yani hocasına zıt olan değil, hocasına ihtilaf ettiği bir fıkhi meseleleri kitap haline getiriyor. Ama önce ihtilaf Malik ve Şafi. i̇htilaf Malik ve Şafi. Önce İmam Malik'in adı, sonra kendisinin adı. Saygıya bak, sevgiye bak, hürmete bak. İmam Malik hoca da edepli. Yani kendisi talebesi örneğin kendisine bu kitabı sanki zıt yazmıştı telakki etmiyor. Alimler kendi aralarında ayrı deliller ve hüccetler ortaya koymalarına rağmen birbirlerine hayırlanmışlardır. İmam Ahmet bin Hanbe sürekli İmam Şafi, İmam Şafi, İmam Şafi diye anıyor. Bir gün oğlu geliyor diyor ki ya diyor babacım diyor bu İmam Şafi, Şafi, Şafi kim? Ey oğlum diyor Şafi diyor bir güneş gibidir diyor. Aynı zamanda insanlar için bir sıhhattır diyor. Ya İmam Şafi'yi sürekli böyle anan Ahmet bin Hanbe neden bu kadar övüyor? Aynı Ahmet bin Hanbe İmam Şafi'nin bakın mezhebinin dışında kendisinin de farklı görüşleri olmuştu Der ki İmam Ahmet bin Hanbe vallahi 30 sene bir gece olmasın ki ben diyor o Şafi'ye İmam Şafii'ye dua etmemiş olayım. 30 senelik bir hayatım boyunca bir gece olsun ki ben ona dua etmemiş olayım diyor. Şu alimin hocasına, saygısına, sevgisine, hürmetine bak. İmam Ahmet bin Hanbe ona saygı duyuyor. İmam Şafi'ye de duyuyor yani. Yani burada imanların birbirlerine sevgisi bütün Müslümanlar ünlüktir. Ama bugün Müslüman Müslüman kardeşinin ayıbını arıyor. Müslüman Müslüman hocanın ayıbını, eksiğini arıyor. Ya ne olur yani ayıbını bulsan, rezil etsen ne olur ki? Dine zarar zararı gör. Bu adamın şahsı değil ki. Sen dinde zarar verirsin. İslam'a zarar verirsin. O açıdan kardeşler, imam şafirler, imam malikler birbirlerine hayırlanmışlar. Mesela diyor ki İmam Şafir rahim Rahimallah ben diyor Bağdat'ı hani biz burada işledik bu kitapta. Ben diyor Bağdat'ı terk ettiğimde ondan daha vera sahip, ondan daha alim, ondan daha iyi rehber olan birini bırakmadım. Ahmet bin Hanbeli kendi talebesini bırakmış. Yani İmam Şafi Bağdat'ta onu öyle ölüyor yani. Allah hepimizden razı olsun. Rabbim bizi rızasına uygun iman ve amelle inşallah katına kavuştursun. Bunlardan ders alalım. Bu imamlar birbirine saygılıysa niçin bu imama mensup olduğunu iddia edenler imamları birbirine düşürüyor? İmamları birbirine düşünenler Malik olsun Şafi, Hanife olsun Hanbeli niye birbirlerine düşürüyorlar? Kardeşler full ihtilaf olabilir. Eğer bunlar bu imamlar İmam Şafi'nin akidesiyle Lamed kardeşi, İmam Ebu Hanife'nin akidesi bir değil miydi? İmam Malik de İmam Şafi'nin veya Ahmet bin Hanbel'e İmam Malik'in akidesi bir değil mi? Peki bunlar niçin birbirlerinden ders aldılar? Birileri bize mezhep... Yani ben sünnet ehli bir insanım. Benim mezhebim yok açık söylüyorum. Ben sünnet ehli bir insanım. Ama buna rağmen bunların da hakkında kötü söz söyleyen... Ben selefin diye nice insanları okuyorum, tanıyorum ve biliyorum. Böyle olmaz dostlar böyle olmaz. Bu ümmetin önünü tıkarız. Bunları aslında kendileri birbirlerini severken bugün düşman etmeye çalışıyoruz. Birbirleriyle merhametli olanlar o gün bugün birbirlerine düşman tanıtılıyor. Evet. Bu da bazıların cehaleti. Yazmış adam ya, kitapçık çıkartmış. Maliki Şafihan beni şu, işte filan mesela, helal, öbürü haram, öbürü mekrup. Yani burada sanki birbirine, hadi öbürü böyle demiş, Allah'tan kork. Yani bu insanlar imam, bunlar alim. Furud ihtilaf olabilir, birisi zayıf hadis al, biri uydurma hadis alabilir. De ki, burada bu imam zayıf hadis tam demiş? itibar edilmez bunun deliline. Ama bu imamda Allah onlar razı olsun, doğrudur. Dört imamı da birbirine düşürmüş adam. Dört imamı da. Ondan sonra da çıkıyorlar bazı, işte bak bunlar diyor İmam Şafii düşmanı, mezhep düşmanları, adımızı lekeliyorlar. Doğruyu anlatmamızda engel oluyor. Doğru değil mi? Mezhep konusunu iyi anlayalım. Biz mezhepçi değiliz. Sünnet ehliyiz ama kim delile dayanmadan bir mezhep tutunursa onu kınıyoruz. Ama delile dayanıyor da bir adam, Şafii'miş veya Malik'i, ben sadece derim ki sahih sünnete uysun, hay sünnete adam tutmuş illa zayıf bir görüşle şafi yine taklit etmiş. Kardeşim ne yapalım ona vura vura vura vura bu sefer sen davetini insanlara götüremiyorsun. Değil mi İbrahim kardeş? Ölçülerimizi davet aşamalarında iyi kullanmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Yine bir başka ayet bakın. Rabbul Alemin Araf suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine veriler, dostlar edindiler. Üstelik doğru yolu bulduklarını sanırlardı. Yani akılla, heva ile gidenler kimleri dostlar edinirler? Allah korusun şeytanları. Nisa 115 hepimizin malum bildiği bir ayet. En'an suresi 153'ü zaten beraber okuduk. Hepimizin bildiği bir hadis var. Değil mi? Şu en doğru söz, evet. Hayrul Kelam, Kelamullah ve Hayrul Hedin Hedin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözleri en güzeli? Allah'ın sözü. Yolların en güzeli? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Sonradan icat edilenler bidat. Her bir bidat sapıklığı. Yani bu hadis çok açık bir şekilde bütün meseleleri açıklıyor. Sadece bir hadisi işlesek bütün meselelere delil getiriyoruz. Nerede donansak donansak donansak bu hadis İbrahim delil oluyor. Delil oluyor hüccet oluyor. Niye? Küçücük bir hadis veya yani kısa olan bir hadis öyle manalar, öyle hüccetler içeriyor ki yani Resulullah'ın cevabı ol kelam dediği hani o tabir caizse ne kadar küçücük ve kısacık bir cümleden büyük anlamla ifade ediyor. Ama bizler bugün anlatıyoruz anlatıyoruz 5 sayfa yazıyoruz 6 sayfa yazıyoruz <gülüyor> Hüseyin yazıyoruz ancak meramımızı açıklayabiliyoruz ama Resulullah iki satırla ifadesini açıkça koyu Yıllarca asırlarca alemler onu çok bir güzel şekilde anlamaya devam ediyor. Şeyh İslam'ın güzel bir sözü ve bitireceğiz. Kim Kur'an'a ve sünnete aykırılığını bildiği halde hevasına zevkine varzularına uyarsa Allah'ın kendilerine gazap ettiği kişilerden olur. Yani bu bizim konumuzu çok güzel özetliyor. Kim kendisine Kur'an ve sünnet delilleri arz edildiği halde ve bunları bildiği halde, gördüğü halde, hevesine, arzularına, akıllarına uyarsa, işte bu insan Allah'ın gazabına uğramış bir kimsedir. Allah'ın gazabı bu insanın üzerinedir. Rabbim, kardeşlerim, dindi ihtilaf edenlerden eylemesin. Usulde birleşen ve inşallah selef-i salihin yolunda giden müminlerden eylesin. Kitabı ve sünneti seven müminlerden eylesin. Kitap ve sünnet dedik. Sünneti kitaptan, kitabı sünnetten ayırmayan bir vücut gibi hareket eden müminlerden eylesin. Evet. Rabbim inşallah bizi razı olduğu ve sevdiği bu yolda sebat ettirsin. Subhanekallahumme ve bihamdik.